İyi günler sevgili dinleyiciler. İlk önce bu rahmet ayınıza tebrik ederek başlıyorum sözüme. Ben neyle başlayayım? E sen de tebrik et efendim. Ben de tebrik ederim. İnşallah hayırlara vesile olur. Bütün ruhumuz bu ayda süslenir efendim. İnşallah, inşallah. Eee nasıl geçiyor Karagöz'ün Ramazan he? <Gülüyor> geçmiyor acı mı? Saatler tiktak, tiktak tiktak bir türlü geçmiyor. E ee, tabii bu Ramazan biraz daha zor olabilir gibi. Ama ne yapacağız? Bu zorluğun mükafatını düşünerek sevineceğiz efendim. Düşünüyorum, düşünüyorum. Her zorlandığımda menüye bir yemek daha ekliyorum. Aman dikkat et Karakocum. Zaten biliyorsun doktorlar uyarıyor. Hafif yemekler yemeli. Tabii canım ben de öyle yapıyorum. Hafiften başlayıp ağır'a doğru gidiyorum. Hayır öyle yapmayacaksın. ...sadece hafif yiyeceksin. Hafif yiyecek, mideyi de hafif tutuyor Hacı'yı bat. E öyle olacak zaten. Hayır bak, ağır yiyeceksin ki mideye otursun. Eridinceye kadar bakmışsın ki iftar saati gelmiş. Öyle şey olur mu Karagöz'üm? Olur, olur. Bu işin tek sıkıntısı biraz şişkin göbekle... ...bu işin tek sıkıntısı biraz şişkin göbekle dolaşman o kadar... Kolesterol, tansiyon olarak dönmesin de sana şişkinlik önemli bir şey değil efendim. Yok şişkinlik çok şey. İnsanı kilo almış gibi gösteriyor. E sen zaten bu boğazda gidersen Ramazan sonuna 10 kilo alırsın. 10 kilo benim fix aldığım kilo. Ben fazlasından korkuyorum. Ben senin adına çok şeyden korkuyorum ama. Bir şey mi dedin? İyilik güzellik efendim. İyilik güzellik. İyi dedin. Saatin kaç acıbat iftara ne kadar var? Daha erken kara gözüm. Yok benim yolum da. Ha iftara başka yerdesin demek ki. Öyle, mecburen. Mecburen? Yani şimdi hanım her zaman benim menüme yetişemiyor biliyor musun? O yüzden gün aşırı iftara gidiyorum. İlahi karakocam hanıma bir de menümü çıkarttırıyorsun. Sen çıkarmıyor musun? Yok daha neler efendim? Ha, ben öyle oruç tutmam Gün boyunca her kokladığımı Her gördüğümü O akşam yemezsem rüyama giriyor rüyama Sen de bir enteresansın kardeşim Hayır enteresan değil Layıkıyla oruç tutmaya çalışan biriyim Gün boyunca aklım yemeğe gidip geleceğine Böyle olsun daha iyi İyi bakalım bir günde bize gel Seni yazdım zaten listeye En az dört defa geleceğim Hadi ya ee, niye benim haberim yok? Daha zamanı var. Yaklaşınca söyleyecektim. Bak sen. Var daha var. Ömürsün kara gözüm ömür. Hadi sana dost kıya. Yengene de menü verebilirsin. Hadi ya. Ne hakiki dostsun sen acıvat? O zaman şimdiden başlayayım ben. E ee, hani çok var da? Size çok var bana değil. Ben anca... Hmm. Açma çörek, sarma börek, yanına. Efendim, bizim kara göz geçti transa. Biz en iyisi son verelim programa. Verelim bakalım, <gülüyor> vereceksin fırına. Dön, döndün mü, döndün mü? Döndüm, döndüm. Dönüyorum, döne döne döner. Oy, Oy. Konsantre olmam lazım. Peki peki, sen konsantre ol bakalım.